Elhamdülillahi Rabbil al hamden kesiran, tayyiben, ben, mubarekem fihi, kema yembegil-i celal ve li Azim Sultanı. Ve salatı ve selamu ala Seyyid-i vel ve Akhirin, taajir ve tabib kulubina, Habibillahi Muhammedin Mustafa. Ve âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmin ve muhterem kardeşlerim, gününüz hayırlı olsun. Bu günün programında bize konuşma konusu olarak Avrupa Müslümanlarının vazifeleri nedir? Bu konu verilmiş. 10.30'la 13 arası. Sonra hoca efendi biraz tehir edilmesini istiyor diye bir söz çıkmış. Ben istemedim. Ben geliyordum on buçukta. Ama e, sonradan öyle bir ses çıkmış. Efendim 11'e tehir edildi diye. Bana öyle telefon geldi. Ben de o zaman oturdum. Eee Tabii dün akşam çok özel programlar oldu. Hanımlar kendi aralarında birbirlerine ziyafet çektiler. Bize de biraz faydası dokundu. Efendim, birçokları sabah namazını kılıp öyle uyudular. Efendim, kimisi belki sabah namazını yatmadan evvel kıldı, yattı. Uykusu bir bozulmasın, bütünlüğü bozulmasın diye. O bakımdan biraz böyle umun bir ağız oldu. İşin biraz tehir edilmesi ama ben demedim, yani ben de sonradan duydum böyle demişim diye, ben demedim ama böyle dedim diye şey sözü sonradan ben telefonda duydum. Yani, Avrupa Müslümanlarının vazifeleri diye bir konuyu merak ediyor arkadaşlarımız. Daha başka merak ettikleri konular da var, Sartın içine koydum. Dün hanımlarla sohbete ayrılmış olan bölümde 5-6 konunun cevabını vermiştik, ötekiler kalmıştı verememiştik. Efendim, belki konular da cevabını veremediğimiz konular da zaten içinde böyle karşımda duruyor. Şimdi karşımızda efendim Avrupa Müslümanlarının vazifeleri diye bir adeta soru. Yani bizden Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin vazifelerinin neler olduğunu düşündüğümüz olduğu üzerinde nasıl düşündüğümüzü herhalde merak ediyorlar. Bu konuda bilgi ve tavsiye ve nasihat istiyorlar. Dini yönden tabii olması lazım. Çünkü biz Avrupa'da yaşamıyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz. Arada siz davet ettiğiniz için buraya geliyoruz. Avrupa'nın, Danimarka'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, İsveç'in, Norveç'in problemlerini muhakkak ki siz içinde yaşayan kardeşlerimiz daha iyi bilirsiniz. Ama genel bir şey söylemek gerekirse ki Tabii biz burada yaşamadığımız için bizden istenen genel bir şey, genel bir cevap. Şunu söylememiz lazım aziz ve muhterem kardeşlerim. Bizim en önemli varlığımız, en kıymetli varlığımız imanımızdır. Çünkü bu iman bizi... Birinci konuşmamda burada umumi olarak hepinize söylediğim gibi, hem bu dünyada bahtiyar edecek esasları ihtiva ediyor. Bu dünyada biz bu iman ile bu imanımıza sımsıkı sarılarak yaşarsak çok mutlu, bahtiyar örnek bir toplum olacağız. Zaten Allahu Teala Hazretleri, Müslümanları örnek bir toplum olarak, numune bir toplum olarak halk ettiğini görevlendirdiğini, gönderdiğini ayet kerimeyle de bildiriyor. Bir Müslüman İslam'a sarıldığı zaman her bakımdan ideal insan oluyor. Bir kere İslami şartlara riayet ettiği zaman ben hatırlıyorum efendim ve siz de duymuşsunuzdur 100 yaşına gelmiştir gözlüksüz iğneye ipliği geçirir bu nereden kaynaklanıyor? İslam'la bunun ilgisi nedir? 110 yaşına gelmiştir, 120 yaşına gelmiştir dinç, dinçtir. Bunlar tabii e, Müslümanlar, yani ben gözümün sıhhatını koruyayım, 110 yaşında efendim kemik sistemim sağlam kalsın filan diye bir şeyler düşünmüyorlar. Müslümanlar Müslüman olarak yaşadığı zaman bakıyorsunuz, sıhhatli bir insan ortaya çıkıyor. Mesela e, Düzce'de de Birisinden bahsettiler 100 bilmem kaç yaşında Unuttum ben, yani 110 yaşında filan Evi Camiye 5 kilometre Mesafede, 5 kilometre mesafe demek 1 saat yürünerek gelinen mesafe demektir Kilometreyi belki insanlar bilemez 1 saatlik mesafe demektir Hiçbir Sabah namazını evinde kılmamış Hiç üzerine güneş Doğdurtmamış, yani yatarken Üzerine güneş doğmamış Güneşten evvel kalkmış Hiçbir sabah namazını evinde kılmamış, camide kılmış. İşte sırrı çözülüyor. Yani bu adam gelip de burada İsveç'te efendim beden eğitimi tedrisatı görmedi. Efendim sağlık elemanı olarak yetişmedi, spor elemanı olarak yetişmedi. Nazeriyatını bu işin bilmiyor ama İslam'ı yaşadığı için akşam erken yattığından, sabah erken kalktığından, efendim gıda rejiminden, sofraya oturduğu zaman, efendim acıktığı zaman oturduğu için, sofradan daha doymadan kalktığı için, midesinin üçte birini boş, üçte birini suyla, üçte birini gıda ile doldurduğundan, efendim, ne bileyim diş sağlığına dikkat ettiğinden, müsafade taşıdığından, Allah razı olsun, Rehmet kardeşimiz bizi burada da müsafasız bırakmadı. Efendim, dişi sağlıklı oluyor, efendim vücudu sıhhatli oluyor, gözü dinç oluyor, kafası dinç oluyor, hafızası kuvvetli oluyor, bunaklık gelmiyor, ihtiyarlamıyor. Neden? Yani İslam'ın genel yaşantısına uyduğu zaman, İslam'ın emirlerine uyduğu zaman bedenen sıhhatli oluyor. Avusturya'ya birisi şey olarak gitmiş... Ayağında bir amansız hastalık belirmiş. Onun için gitmiş. Türkiye'de tedavi ettiremediği için Avusturya'da bir hastaneye gitmiş. Doktor muayene etmiş e, ayağının rahatsızlığını. E, neredensiniz demiş? Hangi ülkeden geldiniz? Yabancısınız, Avusturyalı değilsiniz. Nereden geldiniz demiş? Türkiye'den. Aa! Şaşırmış. Başını sallamış. Allah Allah. Del gibi yani. Almanlar Mein Kat diyorlar galiba. Mein Gott. Oh mein Gott. <gülüyor> Efendim. O zaman biraz düşünmüş. Herhalde demiş Türkiye'denseniz, O zaman herhalde Müslüman değilsiniz galiba demiş. Gayır Müslümsünüz. Hilisiyansınız galiba. Yok <gülüyor> Yo, demiş Müslüman. O, gene bir şaşırmış. Allah Allah gene başını şey yapmış falan. Ondan sonra gene biraz düşündükten sonra ha, siz demiş yoksa demiş İslam'ın ibadetlerini yapmıyorsunuz galiba. Namaz filan kılıyor musunuz demiş. Evet kılmıyorum maalesef işte yapamıyorum bilmem ne filan. Hah demiş tamam. Şimdi anlaşıldı. Çünkü demiş bu hastalık Müslümanlarda olmaz. Bu hastalık Müslümanlarda olmaz. Müslüman namaz kılıyor. Yani günde beş vakit, e, e, kırk rekat, dizini büküyor. Kırk defa günde dizini büküyor. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani yatıyoruz, kalkıyoruz ama biz cümleslik olsun diye yapmıyoruz bunu. Allah'ın bize emrettiği namazı Peygamber Efendimiz'in öğrettiği şekilde kılıyoruz ama dizimizde bir hastalık olmuyor. Bu misvak kullanan efendim bu misvakı kullanan insanların diş etlerinde bir hastalık var. O olmuyor. Piyore denilen bir hastalık olmuyormuş. Bir diş hekimi anlattı bana. Hocam dedi, insanların %95'inde diş, dişin kökünde iltihap vardır. Diş böyle sallanır, kolayca çıkar. Piyore hastalığı vardır. Bu dedi, misvak kullananlarda olmaz dedi. %95 insanda olan bir hastalık Müslüman'da olmuyor. Neden? Çünkü misvak kullanıyor. Şimdi tabii denilebilir ki efendim, yani misvak kullanmak şart mı? Diş fırçası kullanamaz mıyım? Kullanabilirsin. Amaç, dişi temizlemektir. Dişin temiz olmasıdır. Hatta parmağına tuz alsan, tuzla dişlerini ovuştursan veya karbonat alsan, karbonatla dişlerini ovuştursan, diş temizliğini sağlasan, ağzını çalkalasan iyice tamam bu da olur ama şimdi farkına varmadan biz farkına varmıyoruz ama kainatı yaratan her şeyi biliyor. Allah her şeyi biliyor. Bu misvan içinde antiseptik bir malzeme varmış. Antiseptik yani şeyin bağ, ağızın mikroplarını öldüren, asidini söndüren bir madde varmış. O madde ağızdaki asitleri söndürdüğü için, bakterileri, mikropları öldürdüğü için antiseptik olduğu için ağız sıhhatli oluyor. Birisi dedi ki böyle misvan böyle metiyesi yapılırken. E, doktora benimle beraber gelmişti. Ben tedavi olacaktım. O da yanımızda gelmişti. Efendim dedim ben diş etleri çok hasta olan bir insandım. Yaraydı dişlerimin etleri. Şöyle yapsam biraz yapsam dudaklarımı sıksam ağzım kanardı dedi. Abdest alırdım, tekrar alırdım, tekrar alırdım kanardı boyun ağzım. Geçiremezdim dedi. Sonradan birisi bana Miswak tavsiye etti dedi. Miswak kullandım. Dişlerim sıhhatlendi, diş etlerim kuvvetlendi filan dedi. Doktor diş doktor dedi ki otur bakayım masaya. Oturdu. Bir açtı ağzını, muayene etti. Evet çok güzel dedi. Bize de gelin bakın dedi. O arkadaşın ağzının içinin güzelliği hala gözümün önünde. Hala hayranım. O kadar güzel dişleri, o kadar güzel diş etleri var. O kadar sıhhatli ki Halbuki yaraymış yani. Kendisi mustaripmiş, hep şey yapıyormuş. Yani işte diş eti, işte efendim bilmem diz hastalığı, işte bilmem şu hastalık veya bu hastalık. Ben hastalıkları bilmiyorum. Böyle şey olarak da olmayan bir takım meziyetleri ortaya atıp da böyle reklam ve propaganda yapmak niyetinde de değilim. Ama bunları duyuyoruz. Yani İslam'ın kendisinin içinde mevcut olan yan şeyler bunlar, yan faydaları. İslam'ın asıl faydası Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın sevdiği bir kul olmak ama Müslümanca yaşadığı zaman insan vücudu sıhhatli oluyor. Ruhu huzurlu oluyor. Bir Müslüman'ın huzuru bir Müslüman'ın huzuru herkesin gıpta edeceği bir huzur. Yani dünya üzerinde Müslüman'ın huzuruna erişen başka bir insan yok. Amerikalı belki dünyanın efendim kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülkelerden biri ama o müslümanın mutluluğunu efendim herkes e, elde edemiyor. Parayla alınmıyor. Daha başka şeylerle alınmıyor. Hasılı insan müslüman olarak yaşadığı zaman vücudu sıhhatli oluyor. Aklı sağlam kalıyor. Efendim gözü sağlam kalıyor. Dişleri sağlam kalıyor. Efendim damarları e, tıkanmıyor, kalp rahatsızlığı olmuyor vesaire vesaire. Efendim, İslam ailesi de mutlu oluyor. İslam ailesi de mutlu oluyor. Efendim, bir ömür beraber yaşıyorlar da duyuyoruz böyle mübarek aileleri. Ben diyor kocamdan şöyle bir zerre kadar incinmedim diyor. Kocası da kadından diyor ki, hanımcım ben seninle evlendim. Senden hiçbir böyle kötü şey görmedim, bir incinmem yok diyor. E helalleşiyorlar, işte öyle vefat ediyorlar. Yani birbirleriyle hiç şeyleri olmadan böyle kavgası, gürültüsü, dırultusu, hani e, dırultusuz ev olmaz filan derler ama İslam evinde olmuyor aslında. Saygılı oluyor. Hasılı Müslümanlık bize hem dünya saadeti veriyor, veriyor, vermiş, ispat edilmiş bir şey bu atalarımızın ve büyüklerimizin bizim de kısmen gördüğümüz insanların hayatlarında bu ispat edilmiş bir şey. Hem de ahiret saadeti verecek. Çünkü mümin olan cennete girecek. Men gale, la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Mümin ol ol olmayana bu imkan yok. İnne allaha la yagfiru en yushrike bihi şeyen ve yagfiru mâdûne zâlikelli men yeşâ Allah şirki affetmiyor, küfrü affetmiyor. Bir insan müşrikse, kafirse onu affetmiyor. Başka günahların hepsini affedebilir, hırsızlık yapmış affedebilir, adam dövmüş affedebilir, işte hataları, zulümleri, gadirleri vesaireleri <gülüyor> affedebilir. Ama şirki, küfrü affetmiyor. Binaenaleyh mümin ahirette de saadet ediyor. Şimdi bu bakımdan bizim en büyük servetimiz Mümin olarak en büyük servetimiz imanımızdır. Biz bu serveti şeytana kaptırmamak için, düşmana kaptırmamak için bu serveti korumak hususunda çok dikkat etmek zorundayız. Nereye getireceğim sözü? Şimdi biz buraya gelmişiz. Arkadaşlarımız Türkiye'yi terk etmişler. Türkiye'deki iş hacminin az olmasından işsizlere iş bulma imkanını Efendim e, kısıtlı olmasından bir göç olmuş yurt dışına arkadaşlarımız gelmişler. Bu göç olmadan önce biz bu göçün karşısındaydık. Yani bizim kardeşlerimiz gayrimüslimlerin arasına gitmesinler, onlardan kötü huylar kapmasınlar. Oraya gittikleri zaman imanlarını unutmasınlar, namazını yazı bırakmasınlar, gitmesinler oraya. Türkiye'de az bir parayla, az bir maaşla yaşasınlar ama efendim, imanları sağlam kalsın diyorduk. Bu yanlış değil. Bugün Almanya'ya gelmiş olan, Avrupa'ya gelmiş olan Müslümanların büyük bir kısmı, %90'ı dini vazifelerini unutmuştur ve yapmıyor. Camilerle ilgisi, irtibatı yok. Diyeceksiniz ki o Türkiye'de de yapmıyordu zaten. Yani Türkiye'de de zaten... Herkes camiye gelmiyor, maalesef herkes sağlam Müslüman değil. Tabi bu yabancı bir ülkeye geldiği zaman birinci nesilde bir tesir oluyor, ikinci nesilde bir başka tesir oluyor, üçüncü nesilde bir başka tesir oluyor. Onun için Almanlar diyorlarmış ki üçüncü nesil bizim. Birinci nesil tamam sizsiniz, sizi adam edemeyiz, bize benzetemeyiz. İkinci nesil işe biraz yarım yamalak sizinle bizim aramızda ama üçüncü nesil bizim bizimdir diyorlar. Şimdi Allah Teala Hazretleri kendinizi ve çocuk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Yani onlar cehennemlik olmasınlar. Cehenneme düşmesinler diye buyurduğu için bizim var gücümüzle çalışmamız gereken nokta kendimizin, ailemizin, çocuklarımızın imanını korumaktır. En büyük birinci vazifemiz, ister Almanya'da olalım, ister Türkiye'de olalım, ister İsveç'te olalım, dünyanın neresinde olursak olalım, ister hapiste olalım, ister esir kampında olalım, ister hastanede olalım. Birinci vazifemiz, imanımızın korunmasıdır. Kendi imanımızı korumak, çoluk çocuğumuzun imanını korumak ailemizin Müslüman mütedeyim bir aile olmasını sağlamak nesillerin Müslüman olmasını sağlamak. İslam'da bakın bir erkek Müslüman bir ehli kitap alabilir. Yani bir Hristiyan veya Yahudi kızını alabilir. Bu buna müsaade edilmiş. Şu, şu bakımdan müsaade edilmiş. Erkek güçlüdür. Ailenin reisidir Sözü geçer Gelen kadına sahip olur Hakim olur Çocukları kendi terbiyesiyle yetiştirmeye Gücü yeter diye Ondan müsaade etmişler Kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi İslam'da yasaktır Yoktur Olmaz gayrimüslim bir erkekle evlenemez kadın O neden Kadın zayıftır Ailenin reisi değildir, binaenek evlendiği Hristiyan'ın tesiri altında kalır, çocuğa da babası istediği terbiyeyi verdirtir, binaenek çocuklar İslam'dan çıkarlar diye bu taraf yasaklanmış. Yani bir Müslüman kız bir Hristiyan'la evlenemiyor. Bu tarafı yasaklamış dinimiz. Mantık ne, sebep ne? Kendisinin dinini koruması, çocuklarının Müslüman yetişmesi. Onun için bir aile, bir çocuk, bir aile reisi, çocuk, çocuk sahibi kimse önce imanı korumakla görevlidir. Allah bu görevi vermiş ona, emretmiş. Ku enfuseküm ve ehliküm Nara Kendinizi ve ailenizin fertlerini, ev ahalisini cehennem ateşinden koruyun Şimdi bu birinci vazife. Evet bu imanı korumak için her şey yapılır. Her şey yapılır. Hatta bulunduğu ülke bile terk edilir. Nitekim İslam'da hicret diye bir iş vardır. Allahu Teala Hazretleri imanını yaşayamayacağı yerde Müslümanın durmamasını, yaşayabileceği yere hicret etmesini emreder. Ve bir ayet-i kerimede buyuruluyor ki, Bismillahirrahmanirrahim اِنَّلَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰيكَةُ الظَّالِم۪ي اَنْتُس۪يهِ Meleklerin canlarını alırken günahkar olarak aldığı kimseler, kendi nefeslerine zulmetmekte olarak, günah işlemekte olarak canlarını aldığı insanlar, Onlara melekler soracaklar diyor allah Teala Hazretleri. Ne iş içindeydiniz? Ne, bir, ne durumdaydınız siz? Nasıl yaptınız bu işi? Nasıl böyle günah içinde, küfür içinde, yalan yanlış yollarda böyle kaldınız? Karu künna müstad afine Ne yapalım? Biz yeryüzünde böyle her şeye gücümüz yetmiyordu. Tepemizde daha zalim, zorba insanlar vardı. Ne yapalım? işte yapamadık. İslam'ı yaşayamadık. Böyle günah içinde, gayri İslami bir hava içinde, böyle gayri İslami hayatı sürerken, Allah'ın sevmediği bir durumdayken, işte ecel geldi, vaademiz gitti, işte siz karşımıza geldiniz, ölüyoruz şimdi. Ne yapalım? Zayıftır. <gülüyor> Melekler onlara şu soruyu sorduklar. <gülüyor> Allah'ın yeryüzü. Geniş değil miydi mübarek adamlar veyahut namubarek insanlar veya cahiller, gafiller? Yani Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaci rufiha, oraya göç esediniz, burada İslam'ı yaşayamıyorsanız şuraya giderdiniz, orada yaşayamıyorsanız öbür tarafa giderdiniz. فَوْلَٰيْتَ مَاوَهُمْ Cehennem İşte onların barındığı, varacakları, gidecekleri yer, sokulacakları yer, cehenneme olacak. Neden? Ee, günahkar yaşadılar. İslam'ı uygulayamadılar. Berbat bir durumdayken ecem geldi. İşte onlar cehenneme gidecekler. İller müstez afine rical ve nisa'i vel Ancak erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan la yestezi'ûne hileten ve la yehtedûne Bir çare bulamayan. Yani göç etmek istemiş ama çare bulamamış, yol bulamamış. Bir, bir fırsat ele geçirememiş. Gönlünde öbür tarafa gitmeyi yaşatmış ama bırakmamışlar veya parası olmamış veya geçememiş, gidememiş işte konutlar var, ordular var, kontroller var. Efendim mali imkansızlıklar var. Feulaike sallahu en ye'fu ve annu. İşte bunları Allah'ın affetmesi belki mümkün olabilir. Bekani Allahu afu ve kafura ve Allah kafuror rahima Allah ma mağfiret edicidir affedicidir buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimelerden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerinden net olarak anlıyoruz ki esas olan İslam'ı yaşamaktır. Bir yerde İslam'ı yaşamak imkansızlaşırsa oradan göç etmek lazımdır. İslam'ın yaşanabileceği diyara gitmek lazımdır. Neresi orası. Dünyanın neresi ise oraya gitmek lazımdır. Çünkü iman elden gittiği zaman insan cehenneme düşecek. Şimdi buradaki kardeşlerimizin de tabi yani Avrupa'daki, yurt dışındaki, Amerika'daki, Avustralya'daki dünyanın başka yerindeki kardeşlerimiz de bu ana esası düşünecekler ve birinci vazifeleri vazifelerinin en başında gelen en önemli vazife imanlarını korumaktır, dindarlıklarını yaşamaktır, yaşatmaktır, nesillerini Müslüman olarak yetiştirmektir. Bu çok önemli bir husus. Onun için bunun her türlü tedbirini alması lazım Müslümanların. Tabi bazı kardeşlerimiz, burada yaşayan bazı kardeşlerimiz, ben biliyorum, buranın ahlakından, okullarda verilen derslerden çocuklar okullarda okurken efendim edindikleri bilgilerden ayağa kayıyor diye düşünüyor. Birçokları da şu anda çocuk çocuk sahibidir. Burada yetişmiş çocukları vardır. Bu durumları bilirler. Ayağa kayıyor. Benim çocuğum elden çıkabilir diye bazı kaçarcasına buralardan ülkesine döndüler. Bazısının çocukları Blue çağına gelince Almanya'da annesine babasına karşı çıktılar. Boyunlarına zincirin ucunda haç taktılar. Efendim, kiliseye şey yaptılar, iltica ettiler. Kiliseye analarını, babalarını şikayet ettiler. Bu gibi olaylar oldu. Bu yaşa gelmeden çocuklarımız bize böyle bir ummadığımız ters muamele yapmasın diye çocuklarını henüz daha reşit olmadan Almanya'dan, Avrupa'dan kaçıran babalar biliyorum ben. Neme lazım? Yani Türkiye'de söz geçiririm de burada hükümet karşıma çıkıyor. Çocuğa tesir edemezsin diyor diye. Böyle yapanlar var. Ama bir de memnuniyet verici şu durumu görüyoruz. Burada yetiştiği halde pırıl pırıl yetişmiş gençler de var. Burada doğmuş, burada okumuş, buranın tahsilini almış, namazlı, niyazlı, Müslüman, müdedeğin bir de artı bilgili yabancı dil biliyor. İyi bir meslek sahibi olmuş. hemen elektronik mühendisi olmuş, doktor olmuş, falanca olmuş, filanca olmuş filan. Demek ki böyle bir imkanda olabiliyor. Şimdi biz genel olarak düşünmek zorundayız. Yani genel bir soru olarak Müslümanlar burada devamlı kalsınlar mı? Veya memleketlerine dönsünler mi? Tabi bu kişinin kendi şahsına göre değişiyor. Kendisinin şahsiyle ilgili bir mesele. Kendisi karar verecek. İster kalsın, ister gitsin ama İslam'ı yaşasın. Çoluk çocuğuna da yaşasın. Mühim olan bu. Ama onlar gitseler bile Avrupa'da birçok Müslüman aile kalacak. Bu kesin. Biz bunu biliyoruz. Hiç efendim Türkiye'ye dönmeye niyeti olmayan birçok aile var. Bunları biliyoruz. Hatta Türkiye'ye gitmiş de Türkiye'deki hayata intibak edemeyip sonunda tekrar gelmiş olanlar var. Avustralya'da evini satmış, villasını satmış insan biliyorum ben. Tamam ben artık döndüm, kesin dönüş yaptım dedi. Efendim, İzmit'te yerleşti. Fakat bir sene, iki sene, üç sene dayandı. Ondan sonra tekrar Avustralya'ya gitti. Bir de bu durum var. Yani Türkiye'yi de pek öyle umduğu kadar istediği durumda da görmeyebiliyor insanlar. Bütün bunlardan çıkan sonuç şu, şu. Avrupa'da, İsveç'te, Almanya'da, Danimarka'da, Amerika'da, Avustralya'da bir takım Müslümanlar şu veya bu sebeple kalacaklar. Çare yok. Bunun böyle olacağı kesin olarak yürütüyor. O zaman burada Yine imanlarını korumak için bir takım çalışmalar yapmak boyunlarının borcu oluyor. Yani vazife buradan efendim üzerlerine teretüp ediyor. Şimdi onun için bir takım insanların da zaten herkes Türkiye'ye dönse bile buralarda İslamı temsilen kalması lazım gelecek resmi görevle, hariciye göreviyle, elçilik göreviyle, kültürel görevle, efendim sanayi vesaire efendim e şeylerini gelişmelerini takip etmek için zaten birilerinin de kalması gerekecek. Onun için biz efendim İsveç ve diğer is Avrupa ülkelerinde kalıcı bir takım müesseseler kurmak zorundayız. Kardeşlerimiz içinde bu vazifeyi yapacak olanların ayırılıp bu vazifelere yönelmesi ve bu vazifeleri yapmaya girişmesi lazım. Burada onun için bir takım kardeşlerimiz kararını kesin vermeli. Biz yıllar yılı biliyoruz gezdik, bize sorular soruldu, biz sorduk, kendilerinden anladık. Müslümanlar ilk başa buraya temelli oturmaya gelmediler. Para kazanacağız, döneceğiz diye geldiler. Gönülleri Türkiye'de idi. Buradan kazandığı parayla Türkiye'de arazi aldılar. Dükkan aldılar. Kiralık yerler, efendim, kiraya verdiler aldıkları yerleri. Buradan makineleri aldılar. Türkiye'ye gönderdiler. Yani bir miktar sermaye edindikten sonra ben buradan gideceğim diye düşündüler. Şimdi durum öyle değil. Şimdi aradan 25 sene geçti, 30 sene geçti. Ben Avrupa'da şu anda ar aranızda oturan 30 küsür senelik insanlar biliyorum. 30 küsür sene. Sizin ne kadar oldu? 29 sene. Sizin 32. <gülüyor> 34 sene. Yani 30 senelik insanlar biliyorum. Tamam. O halde bir takım kimse, kimseler Avrupa'da kalacak. Bir de işin elimizi bize koyup da doğru söylemek, konuşmak gerekirse şu tarafı var. Türkiye'de Müslüman'a yapılan baskı buralarda yok. Bir de o tarafı var. Yani burada başörtülü olan başörtülü geziyor, tozuyor, geriye çıkıyor. Ama Türkiye'de üniversitelerde, okullarda daha çok sıkıntı çekiyor. Müslüman olmaktan dolayı daha büyük sıkıntılar çekiyor. Onun için buralarda kalacakmış gibi hazırlanmak <gülüyor> ve çalışmak zorundayız. Onun için burada bir takım müesseseler kurmamız gerekiyor ve burada buradaki halimizin nasıl olacağını düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada şeyi söyledik. Ee, tabii ticaret yapabilir bir insan. Evetim e, resmi bir görevle kalabilir. Kimin bu? Senin? Ters mi çeviriyorsun? şimdi burada kalacak olan kardeşlerimiz ka kardeşlerimize vazifeleri nedir bir burada kalacak olan kardeşlerimizin ilk önce kendilerinin ibadetlerini muntazam yapacakları ibadet haneleri ve derlenip toparlanıp oturup kalkıp meselelerini görüşebilecek müesseselerini, derneklerini kurmaları boyunlarının borcudur Vazifeleri bu Bunları yapmaları lazım. Ben Mustafa'dan duydum, Efendim, şey Stokhoff'da belediye bir yer ayırmış, bir cami yeri ayırmış. Yani orada bir cami yapılacakmış. Zaten belediyeler bir yer ayırmadığı zaman bile insanlar daire tutuyorlar, kiralı, kirasını veriyorlar, oraları cami olarak, ibadethane olarak kullanıyorlar. Şimdi bunları çok mükemmel bir tarzda, en mükemmel tarzda, yapabildikleri en güzel tarzda yapmaları lazım ibadet hanesi olacak yetmez. Niçin yetmez? Çünkü ibadethane sadece namaz kılma yeri değildi Peygamber Efendimiz zamanında. Biz şimdi ibadethaneyi camiyi sadece namaz kılma yeri olarak düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz'in zamanında ibadethane çok yönlü çalışıyordu. Bir kere bir yatılı kısmı vardı ibadethanenin. Peygamber Efendimiz'in mescidinin yatılı kısmı vardı. Asab-ı Sofe denilen insanlar mescitte yatıp kalkıyorlardı. Bu bir. Demek ki uzaktan gelen insanların yatıp kalkabileceği yurt yurt gibi efendim bir yeri vardı mescidin. Peygamber Efendimizin mescidinin Asab-ı Sofe'nin yeri. İkincisi Peygamber Efendimiz mescitte bazen sabahlara kadar Asab-ı Sofe'yle diğer mübarek insanlarla sahabesiyle oturur, sabahlara kadar sohbet ederdi. Peygamber Efendimizin mescidinde Kur'an öğrenilir, öğretilirdi. Hadis-i şerif öğretilir, öğrenilirdi. Fıkıh öğretilir, öğrenilirdi. Yani aynı zamanda mescit, mektep gibi çalışır, medrese gibi çalışırdı. Binanede yurt gibi bir yeri olması lazım burada Müslümanların eğer peygamber efendimizin zamanı gibi bir şey ideal güzel bir şey yapmak istiyorsa ibadet hanesinin yeri bir ibadethanesi olacak ibadet hanesinin bir yurt gibi kısmı olacak barınacak yeri olacak bir okul gibi kısmı olacak tabi şimdi okullar kademe kademedir biz Türkiye'de okul için büyük yatırımlar yapıyoruz büyük çalışmalar yapıyoruz Türkiye'nin birçok yerinde şu anda efendim Kolejler açma durumundayız. Okul ilk önce ana kucağındaki çocuğa bakmak seviyesinden başlıyor. Kreş deniliyor buna. Çalışan anneler, babalar çocuklarını oraya bırakıyorlar. Çocukların bakımı yapılıyor. Beslenmesi yapılıyor. Çocuklar meşgul ediliyor. Annesi çalışırken. Sonra anne işini bitirdiği zaman çocuğunu gelip alıyor evine getiriyor. Kreş. Sonra bunun üstünde anaokulu. Yani İlkokuldan önce bir okul. Biz anaokulunun ve kreşin çocuğun eğitiminde çok faydalı olduğunu gördük. Anaokulundan geçmiş olan bir çocuk ilkokulda doğrudan doğruya ilkokula kayda olan çocuktan daha üstün bir başarı sağlıyor. Çünkü sosyal hayata daha önceden intibak etmiş, alışmış oluyor. Binaenaleyh ben sizlere burada bir kreş tesis etmenizi, bir anaokulu kurmanızı tavsiye ederim kuşar. Bu evet. Ve e, bugün tabii hanımlara teşekkür ederiz. Bizim Müslüman hanımları fedakardır. Efendim, başka milletlerin hanımları gibi değildir. Kahır şekerler çocuklarını canla başla yetiştirirler. Efendim onların bir tane çocuk olur, arkasından bir tane daha olur, bir tane daha olur. Efendim birisi kucakta, birisi efendim eteğine tutulmuş, birisi efendim şöyle böyle böyle sıra sıra. Onlardan yılmaz onlar. Tabii bu annelere, bu fedakar kahraman annelere madalya veremiyoruz ama çocuklarına bakmakta onlara yardımcı olmamız lazım. Yani bu çocukların bir kısmı annenin elinden alınmalı, belli öğretmenlerin elinde yetiştirilmeli, anne de biraz nefes almalı. Anne de biraz bir şeyler yapabilecek duruma gelebilmeli. Bakın biz bu aile eğitim kamplarının amaçları içinde hanımları ...rahatını da düşünüyoruz. Yani hiç olmazsa senenin belli günlerinde tatil... ...anneler böyle biraz rahat etsin... ...yemek pişirmesin... ...ev işleri altında ezilmesin... ...biraz böyle güzel havalı bir yerde... ...temiz havalı, manzaralı bir yerde... ...rahat etsin diye Türkiye'de de bunu düşünüyoruz. Ve anneler de bundan memnun oluyorlar. Babalar da memnun, çocuklar da memnun... ...iyi oluyor. Şimdi onun için bir kreş lazım. Ben bugün... ...Sitopar'ındaki kardeşlerimiz için... Kreş şartlarının, yani kreş yapabilecek yerlerin mevcut olduğunu gördüm gezdiğim yerlerde. Bunu gördüm, binalarına baktım. Efendim, bir de anaokulu lazım. Tabii bu okullarda görev yapacak elemanları yetiştirmeleri lazım, öğretmen yetiştirmek lazım. Yani çocuklarınızın, tahsil gören çocuklarınızın bir kısmını kreş öğretmeni, bakıcısı, sağlık uzmanı, Efendim, ilk anaokul öğretmeni, ilk okul öğretmeni, ortaokul öğretmeni olarak yetiştirmeniz lazım. Kız olarak, erkek olarak öğretmenleri yetiştirecek bir plan uygulamanız lazım. Kendi çocuklarınızı kendiniz İslami esaslara göre yetiştirebilirsiniz diye bu gerekli. Sonra tabi ne kadar güçlü olsanız mali yönden kuvvetli olsanız bütün okulları kuramazsınız. O halde devletin okullarına çocuklarınız gidecek ama o okullardan sonra o okulların tatili başladığı saatten itibaren saat 4 müdür, buçuk müdür, 5 müdür, 3 müdür oradan itibaren çocuklarınıza sizin sahip olmanız lazım. Onlar için bir ikinci eğitim başlaması lazım. Bakın Japonlardan bahsederken bir de, şeyde okudum, yazıda okudum. Diyor ki Amerika'daki Japon müesseseleri, New York'taki Manhattan adasındaki Japon şirketleri, Amerikan şirketlerinin hepsinin düğmeleri tıkır tıkır tıkır kapanır, ışıklar söner, tamam saat oldu, altı oldu, mesai bitti, Amerikalılar evlerine gidiyor. O ışıkların söndüğü saatten sonra dört saat daha artı dört saat. 4 saat daha Japonların şirketlerinin ışıkları yanar diyor. Yani saat 6'da Amerikanlılar evine gider, Japonlar onlardan öteye 4 saat daha çalışırlar diyor. Tabi işte böyle çalıştığı zaman insan başarı kazanıyor. Bugün dünyada ekonomisi en kuvvetli olan, efendim hazinesi en zengin olan, teknolojisi en ileri olan, efendim parası en kıymetli olan ülkelerden biridir Japonya. Bazı konularda Öncüdür, birincidir. Bazı konularda da birincilerle yarışan seviyededir. Bu neden oluyor? İşte Amerikalı'nın tafile başladığı saat 6'dan sonra 4 saatten çalıştığı için. Bizim çocuklarımız da, öteki çocuklar saat 4'te eğer ikindi vaktinde okulu bitiriyorlarsa artı, ondan sonra bizim ayrı bir eğitim vermemiz lazım o çocuklara. O çocuklarımızın her birini efendim, birer ateş parçası gibi İyi bir eleman olarak yetişmesi lazım. Japon kralı, imparatoru, Avrupalıların, Amerikalıların gelip kendilerinin yendiklerini görünce bakmış ki, iptidai bir kavim kendisi, kendi kavmi. E, gelenler ileri insanlar. E, teknolojileri ileri. Gençlerden eleman seçmiş. Bunları Avrupa ve Amerika ülkelerine tahsile göndermiş. El seçme elemanları tahsile göndermiş. Bu ilk tahsile gönderdiği heyeti öğrencileri huzuruna kabul etmiş, konuşma yapmış demiş ki, bak siz Japonya için çalışacaksınız, çok iyi yetiştirmeniz lazım kendinizi, gittiğiniz yerde bilgiler çok iyi alacaksınız ve bu bilgileri Japonya'ya getireceksiniz, biz bu adamlarla yarışıyoruz, Japonya'yı kalkındıracağız, ileri götüreceğiz demiş, tamam iyi güzel, her birine birer tane hançer dediği etmiş, hançer. Tamam. Demiş ki ya bu işi başarısınız ya da başaramazsanız Japonya'ya dönmeyin. Öldürün kendinizi. Vurun içeri kendinize. Efendim canınızı şey şey yapın. Öldürün kendinizi. Yani bu ne demek? Ne yapıp yapıp mutlaka efendim iyi yetişeceksiniz demek. Biz de çocuklarımızı böyle yetiştirmeliyiz. Avustralya'da hem yetişmesi için Şöyle bir metot uygulandı Okul açmak istiyoruz Okul açmak büyük para istiyor Büyük sermaye istiyor yerlerden bunu toplayamıyoruz Başka yerden sağlayamıyoruz Tamam Çocuklarımız devletin okullarına gitsin Ama yurt açıyoruz Yurda çocuklar geliyor Okuldan sonra Bizim kardeşlerimiz O çocukların üzerinde çalışıyor Derslerine yardımcı oluyor Onlara ilave bilgiler veriyor ve böylece hem Müslüman kalmalarını hem ibadetlerini yapmalarını hem de okuldaki eksiklerini telafi etmelerini iyi bir insan olarak yetişmelerini sağlıyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani ne yapacaksınız? Kendi başınıza okullar açamadığınıza göre, kolejler açamadığınıza göre okuyan çocuklarınıza okul okul saatleri dışında sahip olacak müesseseler kuracaksınız. Onlara ilave dersler vereceksiniz. ilave konuşmalar yapacaksınız. Çocuklar böylece kaliteli yetişecek. Kendi elemanlarınız yetişmiş olacak. Yani cemaatinizin, cemiyetinizin işlerini üstlenecek elemanları yetiştirmiş olacaksınız. Hepinize bulunduğunuz ülkenin dilini en iyi şekilde öğrenmenizi tavsiye ederim. Mustafa bana iltifat etti. Ben şu kelime nedir, bu kelime nedir diye soruyorum arabasıyla gelirken. Hocam dedi sen şeyde kalsan, İsveç'te kalsan İsveççe'yi çabuk öğreneceksin filan dedi. Evet. Yabancı dili çok iyi öğreneceksiniz. Su gibi konuşacaksınız. Fasih konuşacaksınız. Edebi konuşacaksınız. Efendim, sizin konuşmanıza, telaffuzunuza, anlatımınızdaki güzelliğe, edebiyatınıza, üslubunuza hayran kalacak tarzla o kadar güzel konuşacaksınız. Yabancı dili öğrenim bu kadar önemli. Neden? İki sebepten. Siz onlara... Zamanı gelecek, İslam'ı anlatacaksınız. İki, siz onların mevcut bilgilerini okuyup, o bilgileri e, Müslümanların kullanmasını sağlayacaksınız. O, onların bilgi seviyesini yakalamak bakımından, onların görgülerini kazanmak bakımından, hani Japon imparatorunun seçtiği insanları gidin onların bilgilerini öğrenin, Memlekete bilgili gelin dediği gibi Siz de o bilgileri kazanmış olacaksınız Kadınlar ve erkekler olarak Şimdi Bizim Güven hanım söyledi Karda kışta tipi içinde buraya geldik Diyor ki bizim arabayı kullanan hanımefendi çok güzel usta kullanıyordu Hoşuma gitti Yani bir kadın arabayı erkeklerden de usta kullanıyor Güzel Yani her şeyi her şeyin en güzel tarzda yapılmasını öğreneceğiz ben şahsen kendi hanımıma da efendim ehliyet aldırdım. Yani valide hanım da araba kullanıyor, efendim ona da ehliyet aldırdım. Yani bazılar diyorlar ki kadınlar ehliyet alır mıymış? Bazılar hanımlarına ehliyet aldırtmıyor. Falan. Bu lazım. Neden? Hiçbir yönden bizim kimseden eksiğimiz olmaması lazım. Şimdi ben Türkiye'ye döndüğüm için kompütür çalışmaya başlayacağım. Türkiye'ye gittiğim zaman en son sistemine kadar, iştahım öyle yani çok kabarmış iştahım var içimde efendim komputürü en son sistemine göre öğreneceğim bir çanta kompütürüm var ama daha başka şeyler duydum, bunun için gerekli bütün yatırımları yapacağım, bütün masrafları yapacağım ve bizim Hacı inşallah şey yapacağız aynı şekilde kompütürü öğreneceğiz, neden? kompütür birçok işleri çok kısa zamanda çok daha düzenli yapmayı sağlıyor, bilginin evrilmesini, çevrilmesini sağlıyor ve iyi kullanılmasını sağlıyor. Çok kuvvetli bir araç. Kompütür sayesinde birçok işlemler çok kısa bir seviyeye iniyor, çok daha düzenli yapılabiliyor. Bunu yakalamamız lazım. Biz bizimle mücadele eden, bize düşmanlık besleyen insanlardan daha geride kalırsak yakışmaz bize. Yani Müslümanın mutlaka en ileride olması lazım. En üstün olması lazım, en mükemmel olması lazım. Çünkü Mükemmel olan insana hayranlık duyar öteki insanlar. Yani biz İslam'a reklam yapmak istiyorsak, İslam güzeldir demeye lüzum yok. Sen güzel bir insan ol da İslam'ın güzel olduğunu karşındaki se seni görerek kabul etsin. Haa, tamam. Bak Müslümanlık ne kadar güzelmiş desin anlasın. Yani sizin halinize baksın, halinize bakıp anlasın. O bakımdan hepinizden Yabancı dili boşlamamanızı, sarsaklamamanızı, sarsaklamamanızı efendim, ciddiye almanızı istiyorum. Ben e, Almanya'da bir müddet bulunduğum işte, zamanlar oldu. Altı ay kaldım, daha fazla kaldım. Efendim. Ben e, İngilizce okumuştum, Arapça okumuştum, Farsça okumuştum. ...ve zihnimi Almanca ile yormak istemiyordum. Yani Almanca'yı istemeye istemeye öğrendim... ...çünkü profesörlükte ikinci bir dil öğrenme mecburiyeti vardı... ...imtihana girecektik. Almanca'yı hafızamı yoracak diye... ...kerher... istemiyorsunuz. ...bu lisanı çok güzel öğrenmeniz gerekiyor. Çok mükemmel bir tarzsa... ...bu lisanı öğrenmeniz icap ediyor. Bu ikinci bir husus. Dini müesseselerimizi kuracaksınız dini müesseselerinizin elemanlarını yetiştireceksiniz. Dini müesseseniz sadece cami değil caminin yanında yurt, yurdun yanında medrese, okul. Efendim, eğer okul kuramadığınız yaşta çocuklarınız varsa, onların okul saatlerinden sonra onlara yardımcı olacak kurslar kurmak zorundasınız. Ve çocuğunuz üniversitede bozulmamalı. Çocuğunuz lisede bozulmamalı. Şimdi ben Almanya'da ve Avustralya'da böyle camide hizmet eden imamlık yapan ezan okuyan, Kur'an okuyan e, gençler biliyorum. Avustralya'da vardı mesela mühendis. Mühendislik tahsili yapmış, Avustralya'da okumuş ama camide mükemmel hocalık yapabiliyor, vaizlik yapabiliyor. Yani Avustralya'da okuduğu halde bozulmamış. Siz de çocuklarınızı böyle yetiştirmek zorundasınız. İsveç'te okuyacak ama şaşırmayacak. Bozulmayacak, uyuşturucu kullanmayacak, namazın niyazını bırakmayacak, Efendim bar, pavyon efendi vesaire kötü yollara ayağa kaymayacak. Var gücünüzle bunu sağlamak için kesenizin ağzını açacaksınız, uğraşacaksınız. O çocukların herim doğru yolda kalması için çalışacaksınız. Sonra burada insan ileri teknoloji vardır. Bunlar elektriklerini atom santralından sağlıyorlar. Bizim atom santralımız yoktur. Efendim bunların derme cihazları dün söylüyordu bir arkadaş. Efendim taş derme cihazları dünyanın en kaliteli cihazlarıdır diyor. Çünkü ülkeleri taş bu işe önem vermişler. Makaplarının uçları, çelikleri filan elmasları güzel yani. E, Atlas Copco mu dediler? Yani böyle bu şey firma. Ha, bunların ileri teknolojileri var. Skanya otobüsleri var, kamyonları var, rulmanları kaliteli, çelikleri kaliteli Efendim, en böyle güzel şey. Tamam. Bunların gelişmiş teknolojilerini her sahada öğreneceksiniz. Yalnız, tabii ben teknoloji sözünü kullanmaktan da biraz çekiniyorum. İlmin iyisi kötüsü olmaz. Her ilmin öğrenilmesi lazım gelir. Teknik ilimler dediğimiz işte bu mühendislik, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği. Bunlar tamam. Doktorluk, eczacılık bunlar tamam. Ama bunun yanında sosyal ilimler dediğimiz sosyoloji, efendim sosyal psikoloji, psikoloji, efendim daha başka neyse hangi ilimler varsa tarih, edebiyat efendim Bunları da çok iyi öğrenmeniz lazım. Bu ilimler bunlardan daha az değil. Daha az önemli değil. Bu ilimlerinde büyük önemi var. Bu ilimlerde de çok iyi yetişmesi lazım. Küçücük İsrail'de böyle sosyal konularda görev yapan bir sürü uzmanın olduğunu senelerce önce okumuştum. Yani nispet olarak çok yüksek. Amerika'da da teknik konularda olduğu kadar sosyal konularda da hizmet gören uzmanların sayısının çok fazla olduğunu okumuştum. Türkiye'de bu çok az. Türkiye'de az olduğu için elemanlarımız sosyal bakımdan, efendim e, halkımız sosyal bakımdan problemlerin içinde. dertleri var, problemleri var. Bana sorulan sorulardan biliyorum. Ailesinde problem var, iş yerinde problem var, kültüründe problem var, kafasında bunalım var. Bunların çözülmesi için Sosyal konularda uzman insanların bunlara yardımcı olması lazım. Onun için sosyal konular efendim, teknik konulardan geri değildir, insanı kurtarıyor. Siz bir insanı kurtardığınız zaman onun bütün bilgisi ve tecrübesiyle hayra çekmiş, hayırda kullanmış oluyorsunuz. O halde insanı kurtaracak, insanı bilgilendirecek, insanı faydalı eleman haline getirecek insanla ilgili ilimler. Toplumla ilgili ilimler, insan ruhuyla ilgili ilimler, insan terbiyesiyle ilgili ilimler çok önemlidir. Bizim kardeşlerimiz randevuya dakikasında gelecek. Bizim kardeşlerimiz efendim dakik çalışacak. Bizim kardeşlerimiz planlı çalışacak. Bunlar makine değildir. Bunlar efendim teknik konular değildir, sosyal konulardır ama burada çok kuvvetli, çok dikkatli yetişmiş olması lazım. Çok iyi yetişmiş olması lazım. Bir toplum ancak bu şekilde kuvvetli olabilir. Yani sadece teknik cihazlarıyla değil, bu manevi cihazlarıyla, sosyal cihazlarıyla, insanla ilgili, efendim, elle tutulmaz, gözle görülmez ilimler, insan ilimleriyle ilgilenildiği zaman başarılı olur. Onun için bu konulara da önem vereceksiniz. Bilmiyorum, Avustralya'da social worker diye... Böyle bir takım görevliler var. İsveç'te var mı veya Almanya'da var mı? Efendim, onlar böyle toplumun fertlerinin meseleleriyle ilgilenmek üzere bir memuriyette kurmuşlar. Social worker, sosyal görevli diye. Efendim, bunu yani yoksa bile biz kendimiz yapmalıyız. Kendi şeylerimizi. Mustafa'dan memnun oldum, hoşuma gitti. Mustafa sosyoloji dersi almış. Yani Güzel. Tamam. Sosyoloji ne demek? İçtimai konularla ilgili bilgiler demek. Yani toplumla ilgili, insan topluluğuyla ilgili malumat demek. Bunları öğreneceksiniz. Sonra buranın ilmi seviyesini yakalayacaksınız. Yani buranın, bu toplumun ilim seviyesi neyse bizim ondan aşağıda olmamamız lazım. Bu, bu bilgiyi yakalayacaksınız. Biz bunlardan daha üstünüz Yalnız bizim teknik seviyemiz geri olduğu için bunlar bize tepeden bakıyor. Biz sosyal konularda bunlardan üstünüz, bunlar teknik konularda bizden üstün, biz ahlakta üstünüz, imanda üstünüz, bunlar işte dünyevi hususlarda bizden üstün. Yalnız bu dünyevi konulardaki üstünlükleriyle bize baskı yapıp, sanki bizim imanımız da, ahlakımız da kötüymüş gibi bir hava meydana getiriyorlar. Yani. Onların o konudaki üstünlüğü yüzünden bizim pırıl pırıl imanımız, İslam'ımız gölgeleniyor. İslam'a leke gibi oluyor yani bu durum. Onun için bizim onlardan hiç eksik yanımızın olmaması lazım. Teknik konularda gayet iyi yetişmemiz gerekiyor. Sizlere Avustralya'daki kardeşlerimi de tavsiye etmiştim. İşçi olmaktan kurtulmanızı tavsiye ederim. İşçi olmaktan kurtulacaksınız, patron olacaksınız, iş yeri açacaksınız. Küçük de olsa efendim, ticarete gireceksiniz veya daha başka bir şeye gireceksiniz. Efendim, bütün saatlerinizi heba eden, sizi böyle bir efendim, değirmenin çarkları arasına taneyi alıp da erittiği, öğüttüğü gibi parça parça eğitip tozunuzu çıkartan, yaşam tarzından kendinizi kurtaracaksınız daha rahat bir yaşam tarzı sağlayacaksınız. Kazandığınız rahatlıkla İslam'a hizmet edeceksiniz. Umvanınızla İslam'a hizmet edeceksiniz. Bilginizle İslam'a hizmet edeceksiniz. Okumaya vaktiniz olacak. Kendinizi geliştirmeye vaktiniz olacak. Onun için yani artık ben Avustralya'da kardeşlerime dedim ki yani şu highway üzerinde karayolu üzerinde bir tezgah kursanız gösterdim. Gittim gösterdim yani böyle karayolunda otomobille durduk. İşte bakın dedik şimdi şurada muz satıyorlar. Ananas satıyorlar. efendim Kivi satıyorlar. Yanaştık oraya. Muz kaç para? Bilmem ne kadar. Orada bir tombul efendim, işçi hanımı. Yaşlı. Böyle yani bizim köylü kadın dediğimiz tipten bir kimse. Tezgahını kurmuş. Şimdi orada alışveriş yaptık. Kivinin tanesi bir dolar. Veya 4 tanesi bir dolar. 5-6 araba biz oraya yanaştık. Ver 2 kilomuz muz, ver 3 tane ananas, ver 8 tane kivi, ver biraz üzüm ver bilmem ne filan. Tezgahı bitirdik. 5-6 araba oraya geldik, bitirdik. Bakın dedim, şimdi gelin oturun, bir hesap yapalım. Bu muzdan şu kadar kazandı, kividen bu kadar kazandı, bilmemlerden bu kadar kazandı, bilmemlerden şu kadar kazandı. Bizim şimdi burada bu kadından yaptığımız alışveriş bu. Şu kadar para kazandı bunu. Şu kadar güne çevirirsen, bak sizin aldığınız maaşın dört katını aldı bu kadıncaz. Tahsil yok. Sizin kadar emek sahip etmiyor. Tezgahın başına oturmuş. Sizden dört kat fazla kazandı. Bu nedir? Ticaretin bereketidir. Sen ne yapıyorsun? Karşımdakine soruyorum. Ford fabrikasının otoboya boyama kısmına alıyorlar bizimkileri. Neden? Başkaları gitmiyor. Bizimkiler de bu şeyin tehlikesinden habersiz. Boya, boyama kısmına gidiyor, zehirleniyor. Boyanın tozları teneffüs ettikçe zehirleniyor. Kanser oluyor. Hasta oluyor. Kanı işte bir takım hastalıklara vuruyor, oraya alıyor. Maden işçiliğini alıyor. Almanya'da işte Gladbeck'te nedir kardeşlerimizin çoğu? Yer altında maden işçisidir. Ter, ter döker böyle. Yerin yedi katı altında Efendim, kazma sallar, efendim kömür çıkar. Yazık değil mi? Niye Alman gitmiyor öyle? Niye bizim kardeşimiz gidiyor? Belki biraz fazla para veriyorlar ama yazık değil mi benim kardeşim? Niye gün görmeyen yerin altındaki tehlike içindeki sular altındaki bir göçük olduğu zaman efendim hayatının tehlikeye girdiği yerlerin için işin çalışsın. Niye böyle günlük birleşik bir yerde çalışmasın? Niye temiz havada çocuk çocuğuyla şey yapmasın? Şehirde efendim kiralar pahalıymış. E, gelin böyle bir yere. Alın bir çiftlik evi, 3 ayda burada otursun, koyununuzu beslersiniz, efendim, tavuğunuzu beslersiniz, tadı yumurta yersiniz, efendim, işinizi halledersiniz. Ne işiniz var Stockholm'un içinde böyle, en sıkışık evde, en dar şartlar altında? Efendim, evlerde çamaşır makinesi yok, alt katta müşterek çamaşırhane var. Biz koridorlardan gittik oraya çamaşır kamera yerine ve korktum. Yani, Birisi suikast yapmak istese, apartmanın en altındaki koridorlarda. Yani sosyal hayatınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Kendiniz daha güzel yaşama layıksınız, yaşamalısınız. Bunlardan bir eksik tarafınız yok diye kendinizi düzenleyeceksiniz. Oturup kalkıp konuşacaksınız. Social work'up, yani sosyal hizmetlerle görevli, hizmet yapan kardeşlerimiz danışacak. İstişare edeceksiniz. Mesleğinizi geliştireceksiniz. iş işinizin cinsini değiştireceksiniz. Daha sıhatinize uygun, sizi daha çok rahat ettiren, hanımınızla hanımınızı daha fazla ilgilendiren, çocuğunuzun terbiyesiyle daha fazla ilgilenmenize sebep olan bir iş dalı kuracaksınız. Yabancı dil öğreneceksiniz. Ticaret yapacaksınız. Bir takım güzel konularda efendim uzman olmaya çalışacaksınız. Şimdi şeyden Kardeşlerimiz mektup getirmişler Danimarka'dan. Soru soruyor. Şimdi burada muhasebe işi falan var. Biz bu işe devam edelim mi falan diye bir soru çıktı yani zarfın içinden. E, devam edin. Yani bu gibi işler başkalarının bilmediği hukuk işleri, muhasebe işleri vesaire bu gibi işlerde uzman olun. Yani başkası size muhtaç olsun. Siz bu işleri güzel yapın ve ondan sonra da bunun avantajlarından istifade edin. E, kirada durmayın tavsiyelerimden birisi kirada durmayın devlet kredisini alın alma hakkınız vardır dini bakımda yani e, bu adamların kendi kanunlarına göre müsaade ettikleri meşru saydıkları şeylerden burada oturan müslümanlar istifade edebilir, etmesi lazımdır efendim bunların dini mahsuru yoktur, Bunları hocalara sorduk biz, fakihlere sorduk Fransa'da mesela bir işçi bir ev aldığı zaman devlet bir yardım yapıyor. Eğer çoluk çocuğu çoksa daha fazla yardım yapıyor. Bu aldığı evin bedelini her ay kira gibi ödüyor. Bu ödediği, bunu yapmadığı zaman, kirada oturduğu zaman ödediği paradan daha az. Hem kiradan daha az taksit ödüyor. Hem de ev sonunda kendisine oluyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu Müslümanın eline geçmiş bir fırsattır. Binaenaleyh her biriniz ev sahibi olun. Ama ben tabii sizin iç meselelerinizi bilmiyorum. Burada bu işleri bilen kardeşleriniz var. Mesela şehrin içinde bir apartman dairesi alacağınıza, şehirden 30-40 km, km uzakta bir çiftliği, 3 arkadaşı alın. Biraz temiz havaya gidin biraz bu şehrin kalabalığından kurtulun, biraz şey olsun, serbest hareket imkanınız olsun. O çiftliğin hangarının bir tanesinde mescit yaparsınız, ötekisinde kreş yaparsınız, okul yaparsınız, efendim daha başka şeylerde de kullanırsınız. Ama apartmanın içinde, efendim biz kimin evine gittiysek feleğini şaşırıyor millet, misafir geliyor, şey yapıyor, efendim kadınların nereye oturacağız, erkeklerin nereye oturacağız, şaşırıyor. Böyle olmaması lazım. Yani. Biraz geniş araziler edinmeye çalışın. Başka bir tavsiyem, hatırıma gelen konuşmalardan anladığım kadarıyla, buraların vatandaşlıklarına müracaat edin, cebinize bir vatandaşlık vesikası sokun, böyle bir imkan elinizde bulunsun. Neden? Bunun ileride avantajları olabilir size. Bir takım faydalar sağlar. Onun için bunu ihmal etmeyin. Almanya'daki kardeşlerimiz de yapsın, İsviçre'deki kardeşlerimiz de yapsın, bir vatandaşlık vesikası elinde bulunsun. Bunu da ihmal etmeyin. Bazıları yapmıyorlar. Şeyde, efendim, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i adamlar gelmişler, yalvarmışlar bundan 30-40 sene önce. Yahu vermediniz kağıdını, Ne olacak? Hacı, Hacı Efendi ver nüfus kağıdını. Ne olacak? İşte, seni, işte Suud vatandaşı yapacağız. İstemem başına çalışsın onun vatandaşlık. Ben Türk vatandaşına vazgeçmem falan demiş, almamış. Şimdi Suud vatandaşı olmak şu günlerde yani hazineye sahip olmak gibi bir şey. Çok avantajları var. Ya, ne olurdu be adam yani ne olurdu cebinde bir Suud vatandaşlığı vesikası oluversin? Dışarıdan bir insan orada iş, iş yeri açamıyor. Ama Suud vatandaşı olduğu zaman Açabiliyor. Siz böyle bir vatandaşlık bulabilirseniz kendinize sağlayın, bir tane de bize sağlayın, ben de memnuniyetle kabul ederim. Yani Bunda da ihmaliniz olmaz. Bazı kardeşlerimi duydum. Burada vatan, oturmuşlar bir müddet. Sonra buradaki oturum haklarını yakmışlar. Bunlar doğru değil. E, i̇nsanın elinde çeşitlili alternatifler bulunmalı. Dünyanın bir, bir türlü hali var. Biz buraya şimdi işçi olarak geldik. Bir zaman sonra Öğretmen olarak geliriz. Bir zaman sonra İslam'ı tebliğ edecek insanlar olarak geliriz. Çeşitli imkanları kullanmamız gerekebilir. Sen Türk vatandaşı olarak bir yere gidemezsin de efendim başka bir yerin vatandaşı olarak oraya rahatlıkla girip çıkarsın. Suud'da bizim Amerika'dan tanıdığımız derviş İhvan kardeşlerimiz var. Hacca gelmişler. Suud gümrük gümrüğündeki asker bakmış. Amerikan vatandaşlığı belgesi. Aaa sen Amerikalı mısın? Evet Amerikalıyım. Müslüman mısın? Evet Müslümanım. Aaa ağzı açık kaldı. Sinek kaçacak içine neredeyse. Böyle. Şaşırmış. E ne olacak? E, bir insan hem Amerikalı hem Müslüman olunca hayran kalıyor yani polis. Hayret etmiş. Aaa sen de biliyor musun? E, biliyorum ne var yani. Allah Allah. Hem de Müslüman mısın? Evet Müslümanım. Hem de Amerikan vatandaşı mısın? Evet. Şaşırıyor. Tamam, işte bu çeşit şeyleri avantajı elde etmek lazım. Bize vermiyor vizeyi. Ben Türk vatandaşıyım, Müslümanım. Efendim, vermiyor. Tayyip'e gideceğim, gidemezsin. Diyada gideceksin, gidemezsin. Amerikan vatandaşı olur mu? Geç aslanım diyor. Nereye istersen dolaş. Diyor. Ben, Türk vatandaşı olarak oraya gittiğim zaman bana verdiğim maaşın Amerikan vatandaşı olduğum zaman aynı işi yaptığım halde İki mislisi veriyor Amerikan vatandaşı. Aynı statüde iki işçi, birisi Türkiye'den gitse aynı işi yapıyor, ötekisi Amerikan vatandaşı, Amerika'dan gitse aynı işi yapıyor, birisi ötekisinin iki misli maaş alıyor. Amerikalı imzayı öyle attırmış, iki misli maaş olacak diye. Amerika'nın giremediği ülke yok ama benim İsveç'e girmem için yeşil pasaportum var, güzel almam gerekti. Halbuki gerekmiyordu eskiden. Ben geçen sefer Danimarka'dan, İsveç'ten Almanya'ya geçtim, benim damadım, kızım geçemediler, vize vermedi Almanya. Tabii ben Türk hükümetinin başında olsam, bilirim yapacağım. Yani bunu onların burnundan fitil fitil getiririm, dize getiririm ama tabii onlar öyle şey yapmıyor. Avustralya konsolosluğuna gittik, Türkiye'de Avustralya'ya gidiş için vize alacağız. Binanın dışında bekleyin diyorlar, binanın içi değil, apartman değil, binanın dışında, sokakta, sokakta bekleyin diyorlar. Vurdum tekmeyi kapıya girdim içeriye, e, dairenin kapısı kapalı, bastım zile, Sır kim o? Profesör Esat Çoşan dedim, bende mi var dedim, dırıp kapı açıldı, girdim içeriye, ötekiler merdivenlerde oturuyor, üzüldüm yani şurama bir şey saplandı üzüntü, sancı saplanıyor ama merdivende oturuyor, oturuyor yani şey apartmanın merdiveninde. Yani bu kadar haysiyetsizlik olur mu? Yıkarım ben orayı. Kafasında parçalarım ben şeyi yani o vizesini onun. Oraya da gitmem ama yani bu neden oluyor? Bizim hükümetin kusurundan, bizim de biraz bu gibi meseleleri hazmetmemizden oluyor. Yani reaksiyon göstermememizden oluyor. Biraz da oradaki adamların rüşvot almak istemesinden vesaireden filan kaynaklanıyor galiba, zorluk çıkartıyor, parayı veren, öbür taraftan işini görüyor filan gibi şeyler. Her neyse, yani netice itibariyle Müslüman her yerde azizdir, kıymetlidir, izzetlidir, itibarlıdır. Vatandaşlık belgesi bulunsun da elinde, onu kullanır, ne yaparsa yapar. can isterse burada oturur, can isterse Türkiye'de oturur, istediği zaman gelir istediği zaman çıkar. Böyle Efendim, kötü muamelelere maruz kalmaz. Onun için sevgili kardeşlerim tabii ben nihayet bir misafir hocayım. Sizin bütün iç meselelerinizi çok iyi bilmiyorum. Tavsiyelerim bunlar. Bu bulunduğunuz ülkenin dilini öğrenin. Vatandaşlık belgesini yanınıza alın. Kredilerinden istifade edip evinizi, iş yerinizi kurun. İşçilikten kurtulup Doğru düzgün bir patron haline kendinizi getirmeye çalışın. İşlerinizi mümkünse birleştirip şirket halinde şey yapın. Derneklerinizi kurun, camilerinizi kurun, okullarınızı kurun, kurslarınızı kurun, çocuklarınızı küfre kaptırmayın. Çocuklarınız kafir olmasın. Siz cennete giderken zebaniler çocuklarınızı gözünüzün önünde sürükleyip, sürükleyip, sürükleyip, savurup, cehennemin ateşini içine atıp orada Yak, yandığını Allah size göstermesin. Çocuklarınızı Müslüman yetiştirmeye dikkat edin. Efendim, de bütün bu hazırlıkları yaptıktan sonra, yiye de beğenmezseniz burayı, efendim, buyurun Türkiye'ye hoş geldiniz, sefa geldiniz, başımızın üstünde yeriniz var, Türkiye'de oturun ama bu hazırlıkları burada yapın. Yapmazsanız vazifenizi yapmamış olursunuz. Yapın, beğenmezseniz Türkiye'ye gelin ama yapın bu çalışmaları yapın. Bu müesseseleri kurun. Buralara sağlam yerleşin. Buralarda kendinize sığıntı muamelesi yaptırmayın. Benim Almanya'dan İsveç idaresine karşı daha büyük efendim puan verdim yani ben. Daha büyük takdirim oldu. Almanya şey diyor? İşçi diyor. Gelen insanlara burası emigrant diyor. Yani muhacir diyor. Göç etmiş gelmiş insan diyor. <Gülüyor> Avustralya'da öyle. Avustralya'da işçi demiyor göç eden vatandaş muamelesi yapıyor tamam bu daha haysiyetli bir şey ötekisi biraz daha efendim tepeden bakıyor yani bu benim işçim istediğim zaman çalıştırırım maden ocaklarında. ciğeri delinirse belli fıtık olursa kambul olursa o zaman kalsın gitsin memleketine tepeden bakıyor ama burası diyor ki gelsin vatandaş olsun burası biraz daha güzel burada hoşuma giden bir başka şey var İsveç diyarında. Hoşuma giden bir başka şey var. İsveç hükümeti efendim şey yapıyor. Sosyal çalışmalara değer veriyor. Bu çok modern bir görüştür. Ve sosyal konularda çalışanlara yardım ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Bir dernek kurduğun zaman, bir sosyal çalışma yaptığın zaman sana yardım ediyor. Sen benim yapacağım işi yaptın. Tamam, aferin, teşekkür ederim gibilerden bir şey yapıyor. Onun için sosyal çalışmalara çok önem veriyorum. Bakın biz bunu sadece İsveç'te yapmıyoruz. Biz Türkiye'de kadın dernekleri kurduk. Yüzlerce kadın derneğimiz var. Kadın aile derneğimiz var. Kültür ve çevre dernekleri kurduk efendim. Yüzlerce derneğimiz var. Hem çevreyi düzenlemeyi düşünüyoruz. Yemyeşil yeşil bir çevre, tertemiz bir çevre, hem de pırıl pırıl bir kültür, huzurlu bir yaşam, sağlıklı bir efendim şey ruh yapısı bunu istiyoruz. Türkiye'de bunu kurduk. Ve ben kardeşlerime bir aile toplantısında yüzlercesi karşıma geldiği zaman efendim söylüyorum, dergide yazıyorum. Yazıklar olsun size ki eğer bir yerde oturuyorsunuz da orada bir dernek kurmamışsanız yazıklar olsun size diyorum. Neden? Tembel tembel oturuyorsunuz. Dernek kuracaksın, sosyal çalışma yapacaksın, kültür çalışması yapacaksın, orada bir aktivite olacak, bir hizmet olacak. Onun için. Burada efendim bu çeşit çalışmaları yapmanızı sağlık veriyorum size. Yani şeyimiz nedir, efendim amacımız nedir? Sizi bir kere rahat yaşama ulaştırmak, rahat yaşama götürecek hiç vazifeleri yapmanız. İkincisi imanınızı kurtarmak, ahirette efendim başınıza bir dert gelmesin diye tedbir almak. Her iki yönden de çalışmalar yapmanızı diliyorum. Benim hatırıma gelen şeyler bunlar. Soru sorarsanız onların cevabını verebilirim. Artık bu kadar konuştuğum yeter derseniz efendim, e, inerim. Ondan sonra mikrofonu şeye teslim edebilirim. Evet. Mustafa, Mehmet, ne diyorsunuz? Sorulara mı bakayım? sorularımı mı Şimdi sorulara bir bakayım. Yani bir kısmı belki bunda. Bu ülkelerde Ben buradaki askerliği nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama bana öyle geliyor ki tahminim uzaktan. Tabi bir bir Müslüman, bir Müslüman, bir gaybi Müslüman şeyinde emrinde bir ordu da vazife yaparsa o ordu da gider Müslümanlarla çarpışırsa tabii böyle bir şey yapamaz Müslüman, yapmaması lazım düşman ordusunda asker olup da Müslümanlara karşı sataşmaz, çarpışmaz ama yani şu sırada Müslümanlarla bir savaş olmadığı için burada askerlik yapan bir insanın sanıyorum bir memurluk gibi maaşı olacak bir müddet çalışacak askerlik mesleğini öğrenecek Harp yok, darb yok, harp darp olursa o zaman düşünürüz. Bence şu sırada, şu pozisyonda efendim asker olması e, çok şey bir şey değil. Yani çok negatif bir şey değil. Nihayet gidecek bunların ordusunda silah kullanmayı öğrenecek, askerlik bilgisini kazanacak filan. Yani ama gidip de efendim Müslümanlarla çarpışan bir ordu olsa. Efendim, Sırp ordusunda vazife yapamaz tabii bir Müslüman. Neden? Müslümanlarla çarpışıyor. Rus ordusunda vazife yapamaz. Neden? Çeçenistan'da Müslümanlarla çarpışıyor. İsveç'in özel durumu dolayısıyla burada askerlik yapması herhalde konforlu bir kazanç vasıtası olur gibi geliyor bana. Yanılmıyorsam. Şimdi şuradan ilk önce yazılıları cevaplandırayım. Siz de isterseniz sorunuzu yazılı hale getirin. Böyle cevaplandırayım. Buyurun. Almanya'da askerlik, yeri, şey var, askerlik yeri, hasta, hasta Tamam, Almanya'da daha onu, tamam. Maaşlı bir, yer maaşlı bir şey, tamam. Sosyal bir hizmet görüyor, dini bir hizmet, şey, e, e, bir hizmet görüyor. Evet. İsveç'te çifte vatandaş olmak günah olabilir mi diye sormuş, bunu açıkladık, olmaz fayda var. Müslümanların rahatı var, izzeti var. Binanele böyle bir şey yapın efendim. Bir tane de fazlalık bize de verin diyoruz. Yani şimdi Konya'da kadının birisi gelmiş demiş ki bizim bahçenin kuyusuna şey düştü. Hayvan düştü, öldü. Ne yapacağız? Dile suyu boşaltmak lazım. Ama suyu boşalttıkça geliyorsa ne olacak? 200 kova boşaltılır. Su boşanmış sayılır. Yani 200 kova çekersiniz, ondan sonra su temizlenmiş olur. Tabi pisliği çıkartacaksınız, ondan sonra 200 kova çıkartacaksınız. Şimdi kadına, kadın bu soruyu sormuş. Hoca da demiş ki, işte böyle pisliği çıkartacaksın, ondan sonra 200 kova da su çıkartacaksın. E, kuyu o zaman temiz olur demiş ama tabi daha fazla çeksen, suyu daha çok çıkarsan iyi olur deyince, hocanın da bu tarafta hocası varmış yaşlı. Dur demiş... Bu hoca, dur demiş. O yaşlarda. O kadına demiş ki evladım, 200 kova suyu çıkart, 201. kova'yı getir ben içeceğim demiş. Kadını göndermiş. Ondan sonra da kendi bu talebesi olan hocaya demiş ki evladım, bak bu halka iki lira söyleme, aklı karış. Net konuş, net söyle iki lira söyleme demiş, aklı karışmasın diye. Evet. Yani. Vatandaşlık alabilirsiniz, çünkü faydasını göreceksiniz. Müslümanın faydasını göreceği bir şey yasaklanmaz, bu adamlar veriyorlar. Ee, şey olduğu zaman emekli olacaksınız, bilmem ne olacak, bilmem ne olacak. E, askerlik yapma mecburiyeti, askerlik yapmaktan maaşlı bir memurluk oluyor zaten. E, buraya maaş için, şey için gelmişsiniz maddi şeylerle, onun da bir zararı, bir zararı yok, bir tecrübe kazanmış olursunuz. Ama, İsveç ordusu gidip de Türkiye ile çarpışmak kalkarsa o zaman askerlik yapamazsınız. Onu da söylüyor. Evet. Birisi bir soru sormuş ki artık yani diyor ki hocam sen burada 6 ay kal da 6 ay bu konuları anlat demek istiyor. Kaza ve kaderi farkında açıklar mısınız? Ruh nedir? diyor. Şimdi tabi uzun konular bunlar. Ama ben kısaca cevaplandıracağım. Kader allah Teala Hazretlerinin olacak işleri planlamasıdır. Kaza da olacak işlerin icrasıdır. Zamanı gelince planın uygulanmasıdır. Ruh, ruhun ne olduğu kolay anlaşılacak bir şey değildir. Ama ruh, insan bedenini ilave eden bir efendim şeffaf varlıktır diyebiliriz. Bu beden ölse bile çürüse toprağın altına gömülse bile ruh ölmez. Ruh efendim e, şeydir. Ondan sonra da ahirette allah Teala Hazretleri kıyamet koptuğu zaman insanların ruhlarıyla, bedenleriyle tekrar bahçü badel olacak. Efendim ahirette ona göre e, dünyadaki ameline göre teltif edecektir, cennetine sokacaktır ya da günah yarsa cehennemine atacaktır. Eğer ceza ise ceza, mükafasa mükafatı, ruh, mal, ceset göreceklerdir. Bunlar beyleri olmadan çocuklarıyla dışarıya çıkıp dolaşabilir mi? Bir sakıncası var mı? Şimdi kadın... Örtülü olmak şartıyla bu vazgeçilmez şarttır, her zaman öyle. Başkasının yanına çıktığı zaman İslami nizama göre efendim yüz, el ve ayakların dışındaki her arzasını örtmek zorundadır. Örterek çıkabilir. Örtmenin üç esası vardır. Efendim Vücudu örtecek, örtüsünün şeffaf olmaması lazım. Şeffaf olur, altı görünürse örtü sayılmaz şifon giyerse, evet şeffaf müden giyerse, şeffaf bir kumaş giyerse giyinmiş sayılmaz. Şeffaf olmayacak birir. İkincisi vücudunun ağzasını sımsıkı sarıp ağzasını belli edici olmayacak. Bol olacak. Onun için o streç mi diyorlar bir pantolon çeşidi var. Streç onu giyemez. Bluz giyemez. Yani giyip de dışarı çıktığı zaman örtülmüş sayılmaz. Çünkü vücudunun hatlarını örtmüyor. Vücudunun hatlarını örtücü bol bir kıyafet olması lazım. Şeffaf olmayacak, dar olmayacak. Sımsıkı dar olup da şu bale, balerinlerin gibi giyindiği gibi her azası belli olur, şekilde olursa altı görünmese bile günah olur. Çünkü vücudunun azalarının belli olmaması lazım. Üçüncüsü ...şeffaf olmayacak... Şey ...olmayacak... ...dar olmayacak... ...dar olmayacak... Yani ...dar olmayacak... ...böyle... ...geniş bir şekilde örtecek... ...ve söylenen kısımları şey yapacak... ...böyle örtünerek... dışarıya çıkabilir bir kadın... ...yalnız... ...bizim Hanefi mezhebine göre... ...uzun seyahate gidemez... ...uzun seyahatte çünkü yatmak vardır... Efendim çeşitli problemler olabilir, hastalık olur vesaire olur, binaenaleyh mahremi olmadan, kocası, oğlu, babası, kardeşi gibi bir mahremi olmadan uzun yolculuğa çıkamaz, sefere, sefer mesafesine çıkması doğru olmaz. Peygamber Efendimizin hadis şerifi vardır, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadın sefer mesafesine yalnız gitmesin diye. Fitne olur karışıklık olur. Kötü bir takım şeyler başına gelebilir diye İslam bunu uygun görmemiş. Örtülü olmak şartıyla şehir içinde çocuğunu gezdirmek için girebilir. Fitne olmadığı zaman. Fitne dediğimiz nedir? Yani onun haysiyetine, onuruna gölge düşürecek bir sataşma vesaire falan olmayacağı zaman demek yani gezebilir. Bunun bir mahsuru yoktur. Hatta bazen de bunun faydası vardır. Çocuklar rahatlar, parka götürür. Kendisi rahatlar, sıhhi bakımdan gerekebilir. Borçlu olan bir aile hacca gidebilir mi? Hayır. Tabii burada bir açıklama yapmak lazım. İnsanın hem borçları oluyor hem alacakları oluyor. Alacaklarının borçları karşılayıp da daha fazla miktardaysa, yani ödemesinde bir şey yoksa, bir problem olmayacaksa, o borç ödenebilir borç demektir. Zaten fazlası da vardır. İşte ne yapmış? Ne yapsın? Şu sırada borçlu falanca adam ama bu borcuyla hacca gidebilir. Esas itibariyle kendisi hacci yapacak kadar paraya sahip zengin bir kimse ise hacca gidebilir. Ama e, borcu varlığından fazla olup da şer'an şeriat bakımından zengin sayılmayacak durumdaysa kendisine hac farz değildir efendim. O zaman hacca giderse mesela şoför olarak gitti, otobüs şoför olarak gitti falan o zaman kendisine haç farzı olmadan gitmiştir. Zengin olduğu zaman o gittiği sayılmaz yeniden hacca gitmesi gerekir. Yani o hacca kabul olur ama farz üzerinden düşmüş olmaz. Kaza orucu olan kimse nafile oruç tutabilir mi? Üç ayları tutabilir mi? Tutabilir. Yani illa kaza orucunu, kaza bitirecek diye bir şey yoktur. Bazı sevaplı oruçlar vardır. Ondan tutabilir o günlerde. Mesela Aşure günüdür. Arafa günü orucudur. Mesela şimdi şey gelecek. Şu günlerde efendim Zilhicce ayı giriyor. Bugün girdi belki. Bugün biri. Yani Zilhicce'nin biri. Yani Arabi haç aylarının biri. Şimdi bu Zilhicce ayında oruç tutmak çok sevaptır. Arafa gününde oruç tutarsa iki senelik günahı affoluyor. E, tutabilir. Borcu olsa bile. Yani borcu olan bir insan nafile oruç tutabilir ama bu sevabı kaçırmayın diye. Ondan sonra gene nafile orucunu öder. Mümkündür bu. Efendim, borcu olan nafile na namaz kılabilir mi? Evet. İşrak, duha, evvabil, teheccüd namazlarını kılar. Gene borcunu öder. Bizim mezhebimiz böyledir. Bazı arkadaşlarımız var. Açık. Namaz kılmıyorlar. Bu arkadaşlara nasıl yardımcı olabiliriz? Hangi yollardan yardımcı olalım? Şimdi tabi bir insanın ilk önce mümin olması lazım. Peygamber Efendimiz sahabeden bazı insanları bir yere vazifeyle gönderdiği zaman onlara dedi ki onlara söyle La ilahe illallah Eşedü en La ilahe illallah'ı kabul etsinler benim eşhedü enle Muhammeden Resulullah Allah'ın Resulü olduğumu kabul etsinler bunu teklif et bunu kabul ederlerse namaz kılmayı teklif et bunu kabul ederlerse Zekat vermeyi teklif et, oruç tutmayı teklif et diye böyle bir kademe söyledi. Şimdi insanlara tabi İslam'ı yaptırmak için çalışma yapmak lazım, sabretmek lazım, ısındırmak lazım. E açık olabilir, tamam açık bu insan. E ne olacak? İşte sen ona iyilik yaparsın, kitap verirsin, böyle toplantılara getirirsin, biraz hoş görürsün. Yavaş yavaş öğrenir, bir zaman sonra tamam ben de kapanıyorum der. Ben de namaza başlayacağım der. Yani böyle bir müsamaha gösterip yavaş yavaş alışmasını sağlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de allah Allah Teala'dır buyuruyor ki: Ve in ahadun minel müşrikil. Ey Resulüm! eğer müşriklerden birisi dilerse istecarete feecin hu hatta yesma keramallah. Yanına gelmek isterse alın onun yanına. Müşriktir diye almadık etme, al yanına. Allah'ın kelamını dinlesin. ثُمَّ اَبْرِهُ مَا Sonra onu gene emniyet içinde yurduna sevk et. Yani bir görmüş olsun, tebliğ yapılmış olsun. Onun için böyle kimselerin şey yapmasına biraz müsamaha etmeli. Allah'ın emrini öğrendiği zaman, Kur'an'ı öğrendiği zaman, ya bu böyle miymiş? O zaman ibadete başla. Onlara böyle tesir edici kitaplar vermek lazım. Tesir edici konular öğretmek lazım. Bazı böyle e, kasetler vermek lazım. Bir dakika güzel büyük sıratların yazmış olduğu eserleri okumalarını sağlamak lazım. Böyle olursa yavaş yavaş tahmin ederim ki şey yaparlar, yola gelirler. Hanım ve bey ortaklaşa Para biriktirdikleri zaman. Bey, hanımın rızası olmadan parayı annesine, babasına veya başka bir yakınına gönderebilir mi? Şimdi, evet, aileler oluyor. Bu aileler, efendim, kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor, gelirleri var. Bu parayı biriktiriyorlar. Şimdi İslam'da mülkiyet hakkı vardır, kadının da mülkiyet hakkı vardır. Kadının parası kadınıdır erkeğin parası erkeğindir. Kadın kendi parasını kendi hür iradesine göre kullanır, ne yaparsa yapar. Ev alır, park alır, mülk alır, arsa alır, bilezik alır, altın alır veya hayır yapar, cami yapar, o onun hayırıdır. Erkek de dilediğini yapar ama birisi ötekisinin parasını rızası olmadan kullanamaz. Kendi parası kullanabilir tabii de başkasının parasını onun haberi rızası olmadan kullanmak doğru olmaz. Mülkiyet hakkı vardır. Hak yenmiş olur. İsveç'te hayat şartları oldukça rahat. Bu rahatlık Müslümanlarda mücadele azmi, azmini oldukça yok ediyor. İslamiyet namaza orucu camilerde yapılan cemaat tartışmalarına indirgenmiş menfaatimize dokunmadığı müddetçe İslami çalışmalarda bulun, bulunuyoruz. Ne ki İslamiyet bizden ekstra güç istiyor, o zaman gayretimiz bitiyor. Zordaki Müslümanların en büyük problemi bizim meselemiz olarak algılamıyor. Özellikle İsveç. Senin onun meselesi olarak algılıyor. Ha, Avrupa'daki Müslümanların en büyük problemi meseleyi bizim meselemiz olarak algılamıyor. Özellikle e, olması senin onun meselesi olarak algılaması. Güzel işlere başlanıyor fakat devam ettirilmiyor. Bu da bahsettiğimiz çalışmaların ortaya çıkmasına bahsettiğimiz yani benim söylediğim çalışmaların ortaya çıkmasına engel oluyor. Özellikle hanımlar meselelerimize duyarsız oluyorlar. Sebebi ise beyler. Beyler gereken gücü ve desteği hanımlara vermiyor. Hanımların yaptıkları faaliyetlere ilgi göstermiyorlar. Bir bölgedeki samimi olduğunu söyleyen Müslüman kardeşimiz, diğer bölgede yapılan hizmete katılamıyor, faaliyete katılamıyor. Babalar işleriyle çok meşgul, çocukların ile ilgili bir çalışma yapamıyorlar. Bu konu, ak akıl çok fakat iş az demiş. Bu konu hakkında Müslümanların tutum ve davranışları ne olmalı? kısaca açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun demiş. Allah hepinize razı olsun. Evet, tabii şey biliyorsunuz Müslüman'ın İslami konularda çalışma yapması lazım. Şahsen Müslüman olmak iyi bir şeydir ama Müslümanların meselelerine sahip çıkıp da sosyal hizmetler yapmak o daha iyidir. Efendim, o bakımda bu hizmetlerin böyle şikayet edilmeyecek bir tarzda de güzel yapılması icap ediyor. Efendim beylerin de hanımlara ait konularda, hanımların faaliyetlerine yargı bir destek olması lazım, teşvikçi olması lazım. Efendim kendilerinin de tabi İslami faaliyetleri yapması gerekiyor. Bu tenkit edilen hususlar Türkiye'de de var efendim. Bazen kadınlar erkeklerden çok daha güzel çalışmalar yapıyorlar ve başarılı oluyorlar. Bir kadın bakıyorsunuz bir kasabanın Efendim, bayağı çehretini değiştirecek güzel hizmetler ortaya koymuş olabiliyor kadın erkek herkesin çalışması lazım çünkü allah Teala Hazretlerinin divanında herkes amelleri tartılacak sevabı günahı neyse ona göre mükafat alacaktır mecbur veya mecburiyet olmadan kendi hisseyle Avrupa'dan uçağa Türkiye'ye gitmek doğru mudur? Bizim mezhebimize göre mahremsiz uzak mesafeye gitmek olmuyor Efendim, e, mutlaka bir mahremiyle gitmesi lazım. Çünkü yolculuk halinde uçak arızalanır, başka yere iner efendim çeşitli problemler çıkabilir. İsveç'te kesilmiş helal et murdar ete göre daha zor şartlar altında bulunabiliyor ve daha pahalı oluyor. Ne yapıyor? Pahalı da olsa helal olanı tercih etmesi lazım ya da sabredip yememesi lazım. Parası yoksa yiyemez. Ne ucuz? Balık ucuz. Balık yesin. Ne ucuz? Yumurta ucuz. Yumurta karışsın, onu pişirsin. Ne ucuz? Süt ucuz. Süt içsin. Yani ille şey mecburiyeti yoktur. Protein ihtiyacı muhtelif yerlerden karşılanabiliyor. Efendim, yani helal olmayan murdar et almaktansa yemeyip protein ihtiyacını baş şeyden karşılamak evladır. Yani herhangi bir şekilde ötekisine tenezzül etmemesi lazım. Hristiyanların Kilise kuruluşlarından para yardımı almak sakıncalı mı? Bu paralar, piloto oynayıp numara tutturmayanların parasından biriktirilip yardıma ihtiyacı olanlara veriliyormuş. Şimdi, bu yardımlar nasıl yardımdır ben bilmiyorum. Kilise bazen mesela Arnavutluk'ta şey diyormuş, boynuna haç tak yardım yapayım, maaş bağlayayım filan diyormuş. Yani kiliseye kaybol, sana yardım yapayım diyormuş. Tabi böyle bir şey ne oluyor? Yani onu Hristiyanlaştırma çalışması oluyor. Bu tarzda bir yardım alınamaz. Ama bunun dışında umumi olarak yapılan yardımlar, zelzile yardımı, bilmem, yaşlı yardımı, sıhhat yardımı, çocuk yardımı, ne bileyim bilmiyorum buradaki şey, mevzuatı. Bir yardım yapılıyor, o yardımı alabilir. Neden alabilir? Neden alabilir? Gayri ülkenin kendi mevzuatı içinde geçerli olan kendileri rızalarıyla olan imkanlardan Müslüman faydalanabilir. Çünkü o oralarda bu çeşit bir şeyde müsaade vardır. tasavvufi zikirlerimizi derslerimizi her gün çekemiyoruz. Madem rahatsız oluyoruz, tavsiyelerimiz nedir? Zikirleri çekememek olmaz. Zikri çekememek namaz kılamamak gibidir. Günahdır, kılması lazım. Namazı Tutması lazım orucu, çekmesi lazım tesbih. Eğer çekemiyorsa yolda çeksin. Mesela işim var da çekemiyorum. Tamam otobüse bindiğin zaman şeye gidinceye kadar, iş yerine gidinceye kadar o arada çek. Öğle tatilinde çek. İkindi namazından sonra çek. Her namazın arkasından bir miktarını çek ama o zikirlerin sevabını kaçırma. Ayakta yürürken, otururken parça parça bütün nasıl yaparsan yap, o sevapları kazan. Çünkü bunların büyük sevapları var. Avrupa teknik yönden yüksekliği bizim manevi yönden inancımızı rencide ederek zenginlikte baskı yapıyor. Biz ise Müslüman olarak manevi duygumuzu kaba olarak açar mısınız, daha değerlendirir misiniz demiş. Evet, şimdi elhamdülillah biz daha da çoban da olsak.